Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saygı ve sevgi değer dinleyicilerim. Bir Kur'an kavramıyla da karşınızdayız. İnşallah bugün sizlere izzet kavramını işlemeye çalışacağız. Kur'an'da 120 yerde e, ifade edilen izzet... ...ne anlama geliyor? Allah'ın aziz ismi ve insanları aziz kılması günümüzde de izzet ve şerefimizle alakalı e, ciddi problemlerimiz ve izzetin nerede aranması gibi sorulara inşallah cevap vermeye gayret edeceğiz geçen haftalarda olduğu gibi yine bize stüdyoda Yunal Bey kardeşimiz yardımcı olacak sorularıyla ve konunun açılmasına katkıda bulunacak evet, biz de bismillah diyelim dinleyicilerimizi selamlayalım Sorularımızı da sormaya başlayalım onların adına. İzzet ve onun zorluğu olan zillet ne demektir? Elbette ki izzet ve zillet birbirini e, çağrıştıran ve açıklamasına evet. neden olan iki zıt kutup gibi. Ama Doğru. bakalım buradan ne tür bir netice çıkacak bunu bir açıklayalım inşallah. Evet. Türkçe'ye daha çok şeref ve batı dillerinden girmiş onur kelimesiyle... E, değerlendirilen Kur'an kavramımız izzettir. Ayın çift z e, kelimenin aslı. İzzet kelime anlamı olarak insanın yenilmesine engel olan herhangi bir şeydir. Tabi e, kavram olarak bu yenilmesine engel olan şey, üstünlük, şeref ve haysiyet gibi, güç ve kuvvet gibi e, olumlu özellikleri içerir. E, buradan yola çıkarak Kişinin şerefinin yüceliğini ve değerini anlatan bir kavram olarak kullanılmıştır. Bunun tersi sizin de ifade ettiğiniz gibi zillettir. Yani birisi şeref, haysiyet, güç, kuvvet, insanın gerçek anlamda yenilgisine engel olan hususlar, bunun da zıttı zillet olduğuna göre şerefsizlik, haysiyetsizlik, onursuzluk yani alçaklık Türkçe'de kullandığımız izzetten yoksun olma, ee, özelliği ki bunun aynen izzet gibi manevi bir e, yapısı söz konusu edilir ve insanın mağlup olmasına etken olan hususlar deriz. Yani düşmanı karşısında insanı galip getiren hususlara toptan izzet derken insanın ister nefis gibi, şeytan gibi, isterse gerçek anlamda düşmanlarına ve gerçek anlamda bir mağlubiyete götüren hususlara da zillet ...adı verilir. Bir de toplumun... E, ...güzel karşılamadığı... ...efendim hoşlanmadığı şeylere de bir... ...izzetsizlik olarak bakıyoruz. Yani böyle değersiz olarak... ...değersiz işlerle uğraşıyor... istikal ediyor olarak da bakabiliyoruz. Ama bu toplumun değer yargıları... ...eğer toplum İslam toplumu değilse... ...bazı problemler içerebilir. O yüzden Kur'an-ı Kerim... ...bunu ihsas ettirecek şekilde... İzzetin nerelerde aranması gerektiğini vurgular. İzzeti kafirlerin, müşriklerin yanında mı arıyorlar diye, e, Kur'an'ın gösterdiği adreslerin dışında izzetin arandığı pro meseleyi problem olarak görür. Münafıkların bir özelliği olarak bunu vurgular. Dolayısıyla her toplumda e, izzeti yanlış yerlerde arayan, şerefi haysiyeti e, İslam dışı anlayışlarda bulan, ...kişiler çıkacaktır. Özellikle İslam'ın hakim olmadığı toplumlarda... ...ölçüler... ...bozulduğu için... ...şereflenme ve şerefsizlik ölçüleri... ölçüleri ...değişiyor. Farklı oluyor. Cahiliye dönemini okuduğumuzda... ...İslam öncesi Araplardaki... ...İzzet, şeref... ...övüş madalyaları... ...İslam'dan sonra ters yüz... Evet. ...olabiliyor. Batı'nın kendi, kendine ait bir şeref özelliği varsa... ...batıllaşmış toplumlarda... ...İzzet kavramını Kur'an'dan değil... O taklit ettikleri cahiliye toplumlarından alıyorlar. Dolayısıyla içini Kur'an'ın e, kavramı olmasına rağmen Kur'an'ın doldurduğu şekilden boşaltıyorlar. Cahiliyenin doldurduğu noktaya götürüyorlar. Peki ikinci sorumuzda böyle bir şey de oldu. Güzel de geldi. Demek ki bir vahye göre izzet, şeref, haysiyet var. var. Bir de... Onun dışında kişilerin kendiliklerinden, yörelerinden, bölgelerinden, kültürlerinden adettikleri, bir şeyler koydukları izzet şeyi var. Kur'an'a göre kişiye izzet kazandıran davranışları o zaman anlatmakta fayda var. Evet. Kur'an'da izzet çoğu ayetlerde Allah'a ait bir özellik olarak vurgulanır. Ve e, Münafıkun suresi 8. ayette, elillahi veli لِلَّهِ velil وَلِلْمُؤْمِنِينَ buyrulur. Gerçekten izzet, şeref tümüyle Allah'a aittir. Allah'la bağlı oldukları için Resul'e ve müminlere aittir denilir. Aziz olan Allah, ancak kendisiyle irtibatı olan risalet ve iman yönüyle kendisine bağlı olan kişilere bu şerefi, izzeti, erdemi verir. İzzet kavrandıracak hususlar da işte Allah'la irtibat noktasında değerlendirilir. İnsana fıtrat olarak Allah nefsini aziz kılacak erdemler yüklemiş, halife olarak insanın yaratılması, ahseni takvim e, sırrına mazhar edilmesi, izzetle de direkt alakalı hususlardır. E, Allah'ın yasakladığı şeyler, söz gelimi içki içmek, hırsızlık yapmak, ee, ...başka insanların ırzına namusuna göz koymak... ...buna benzeyen hususlar kişinin şerefini alçaltan... ...yetimin malını yemek... yemek. ...elbette... Ee, ...bütün bunlar e, şerefi ve hayseti onuru gerçek izzetin e, ne olduğunu bilenlerce... ...ve esas da izzet sahibi Allah nazarında küçültür... ...peki Kur'an sorduğunuz gibi hangi davranışların kişiye izzet kazandırdığını ifade eder önce şunu söyleyelim ki kişiye şeref veren sadece ve sadece Allah'tır Allah'ın isimlerinden Esmaül Hüsna'dan biri el müezdir yani izzet veren şereflendiren e, bu izzeti başkalarında ararsak toplumun sözgelimi verdiği adreste ararsak ...yanılma ihtimalimiz söz konusudur. Şöyle diyebilir miyiz? Yani İslam'ı kabul edip... ...hayatına aktarmak isteyenlerin... ...izzet arama yeri... ...Kuran, Kur'an'dır, Allah'tır, dindir. Resulullah'ın sünnetidir. sünnetidir. Diğerleri başka yerlerde arayabilirler. Arayabilirler ama... ...tabii Bizim neticesine için... e, katlanmak şartıyla... ...çıkmaz sokaklardır... ...aradıkları yer. Kendilerine izzet e, diye... ...şeytanın gösterdiği hususlar... ...hallüsinasyondan ibarettir... Kandırmadan ibarettir. Bunun aldanma olduğunu dünyada görmeyecekse bile ahirette görecektir. Kur'an nerelere özel olarak izzet e, vurgusu yapıyor? Bu konuda Kur'an'dan yola çıkarak şunları söyleyebiliriz. Bir, Kur'an Allah'ın adını anmayı, Allah'ı her yönüyle zikretmeyi. Zikir maalesef e, bazı e, yozlaştırıcı e, din anlayışlarıyla çarpıtılmış ve e, çok küçük ...bir alana sığdırılmıştır. Kur'an otuzun üzerinde zikre anlam veriyor. Dolayısıyla bunlardan biri Kur'an'dır. Birisi namazdır. Birisi Allah'ı her an hatırlamak. Onun sevgisi ve korkusu içinde yaşamaktır. İbadettir. Dolayısıyla Allah'a tüm anlamlarıyla birlikte zikretmek... ...Ona ibadet etmek... ...Allah sevgisi ve rızasını kazandıracak kulluk... İşleriyle meşgul olmak kişiyi birinci derecede izzet sahibi kılacaktır. İzzet Allah'a ait bir yetki ise özellik ise ki ısrarla Kur'an bunu vurguluyor. Aziz etmek ancak Allah'a aittir. Ee, Allah'ın zelil etmesi gibi hiç kimse birbirini alçaltamaz. O yüzden haramları terk ederek Allah'a kullukta izzeti aramak, şerefi aramak zorundayız. Ha Bazıları söz gelimi bir Müslüman kadının başını örtmesini bir e, şeref gibi kabul etmiyor. Hatta belki tersine değerlendirme yapıyor. Onlara hastalıklı bir e, insan muamelesi, cüzzamlı bir muamele ya da e, bir özürlü bir davranışla duranıyor. Çağ olmayan yani. bir yapı kabul edilebiliyor. Ama izzeti e, onlar tayin ediyor değiller. Zelil insanların e, izzet ve zillet ölçüsü de kendilerine ait bir hastalıklı olacaktır. E, yani ölçüleri doğru tartmaz isek izzeti şerefi de farklı yerde anlayabiliriz. E, hemen devam edeyim. Kur'an e, Allah'ın zikri olarak Allah'a yakın olmak, ibadet Allah'la irtibat olarak izzeti vurguladığı gibi bir diğer izzet e, aranacak yer olarak infakı gösterir Kur'an. E, veren el Alan elden Kur'an ve sünnet çerçevesi içinde daima üstündür. Fazilet, erdem, izzet yemekte de değil, yedirmektedir. E, yatırımı dünyaya yapmak ya da yatırımı affedersiniz, tuvaletlere yapmak değildir izzet. Az sonra onu çöpe atacağınız şeylerde aranmamalıdır. Ya da az sonra terk edebileceğimiz, ölünce her şeyi bırakacağımız e, hususlarda aranmamalıdır. İzzet manevi ve erdem olan ruhi özelliklerde aranmalıdır. İşte bu özelliklerden birisi muhtaç insanlara e, devamlı yardımda bulunan maddi imkansızlıklardan dolayı perişan olan başkalarına e, yardım etmektir. Ya, dilenmek izzet midir? Hiç kimse dilenmeyi insanlardan bir şeyler isteyerek dilenmeyi şeref ve izzet olarak kabul edemez. Yüzünün suyunu dökmektir. O yüzden... Mecbur olmadığı halde dilenler yarın ahirette yüzlerinin derileri dökülmüş olarak olacaklardır. Dünyada da zaten onlar yüzlerinin e, şeref suyunu e, dökmüş oluyorlar üç kuruşluk para için. Ha Mecbur olurlarsa o mecbur olduğu kadar e, istisna tutulabilir. O yüzden dilenmek ne kadar izzetin dışında bir husus ise başka muhtaçlara bir şeyler vermek veren el olmak da izzeti insana o kadar yaklaştırır. İnsanın şerefi haysiyeti Allah yolunda infakla e, artar. Tabii bu infakı sadece para olarak değerlendiren insanlar yine Kur'ani anlamda bütüncül düşünmeyen insanlardır. Herkes infak etmek zorundadır. Herkes birbirine e, Allah için yardımda bulunmak, bir şeyler vermek zorundadır. İlmi olan ilmini Allah yolunda infak edecektir. Vakti olan vaktini Allah yolunda verecektir. Dili güzel konuşan, teselli ederek bir garip Müslümanın sırtını okşayacak efendim diliyle ona e, bir şeyler verecektir. E, Allah'ı hakkı tanıyan insanlar emri bil mağrufla insanlara iyiliği, hayrı e, vererek infak edeceklerdir. O yüzden aziz olmak istiyorsak. Onurlu ve şerefli olmak istiyorsak mutlaka vericiliğimizi artırmamız, alıcılığımızı da sadece Allah'a doğru yöneltmemiz gerekiyor. Dilencilik ne zaman şerefli olur, aziz olur, Allah'ın huzurunda Allah'a karşı yapılırsa. Bir dua e, şeklen zillet gibidir. Secde insanın küçülebileceği, fizik olarak en fazla küçülebileceği durumdur. Şeklen bedenen zillet gibidir ama Allah'a karşı yapıldığı için meleklerden de yüceliğe miracın da tepesine çıkmak ancak secde gibi dua gibi Allah'a çok yakın olduğumuz anlarda Allah'la kurulan irtibatla e, birebir alakadır. O yüzden e, demek ki Allah'la irtibatı olan tüm hususlar. Ve Allah rızasından dolayı topluma faydalı olacak tüm infakla alakalı değerlendirmeler kişiye izzet verecek davranışlardır. Ama söz gelimi ilim Allah verdiği halde ilmi Allah'ın bir ihsanı emaneti olduğu halde parayı Allah'ın istemediği yerlerde kullanırsak ilimden dolayı gurura kibire kapılırsak parayı benim malım ben kazandım diye Karun'un ...kendisine atfettiği gibi Allah'ın verdiği bir mülk olarak değerlendirmez isek, o zaman ilim sahibi olduğumuz halde, o zaman para, mal, mülk sahibi olduğumuz halde bu durum gerçekten izzet değil, zillet olacaktır. Gerçekten hakiki müminlerin, izzetin nerede olduğunu bilen insanların yanında alçalmadır bu ve esas izzet sahibi olan Allah'ın yanında alçalmadır. Gerçek mümin, şeref ve izzetini kaybetmemek için de, devamlı Allah'ın haramlarından kaçınır, farz olan, e, tavsiye edilmiş olan ibadetlerle, bağını daha ihlaslı olarak, e, kalite en azından artırmaya çalışır. O, insanların yanında izzeti aramadığı için, küçük çıkarlar peşinde koşmaz. Ama gerçek müminlerin de zaten, eee, Gerçek müminleri aziz kabul etmesi, kendisini onun yanında daha zelil olarak değerlendirmesi de dünyevi bir avans e, konumundadır. Dolayısıyla mümin izzeti Allah yerin Allah'ın yanında aradığı için kimsenin önünde iki büklüm olmaz. Allah'ın önünde eğilen başı başkalarının önünde eğilmez. Ne kadar dünyevi çıkarına ait olursa olsun zalimlere ve tağutlara ilim adamı köle olmaz ya da onların yanında bir e, yükseltici bir değer arayıp da ona karşı veya tağut ve zalimlere karşı yağdanlık yapmaz. Onları hoş görecek tavırlarda bulunmaz. Bir başkası, e, birisi dedik sadaka. Elbette ki sadaka gerçekten verenler için bir izzettir ki Allah Azze ve Celle'nin rızası kazanmak için. Bir de bazı kitaplarda görüyoruz güzel bu infak meselesini işlerken. evet. Fakirin fakire verdiği sadakanın da Allah indinde çok makbul olduğu e, evet. zikredilmiş. Mutlaka fakirden daha fakir ondan daha şey birisi vardır. Gerçek izzet Allah olduğuna göre onunla irtibat halinde olmadan şeref kazanmak mümkün olamayacaktır. Bu konuyu biraz açalım o zaman. Açalım inşallah evet. E, Kur'an-ı Kerim gerçek izzetin Allah'ın yanında olduğunu ifade e, ...farklı farklı yerlerde eder. Meryem suresinin 81. ayetinde... E, ...bu farklı bir alan içinde de değerlendirilir. E, bazı insanların Allah'ı bırakıp da... ...putları mabut edindikleri, Tanrı edindikleri... ...Allah'ı yadığını e, ve esas izzetin tümüyle... ...Allah'ın yanında olduğunu e, çok net bir şekilde ifade eder. Yine müminler kendi kardeşleri olan Müslümanlara karşı... İzzet taslamamalıdırlar. Yani başka mümin kardeşinin izzetini, onurunu kendi izzetine tercih edebilirler. Bu Kur'an açısından zillet olarak, zelil olmak olarak değerlendirirler ama bu çok şerefli. Allah nazarında ...kişiye onur ve izzet kazandıracak bir davranıştır. Yani diğer müminleri kendisine tercih eden, onların yanında gurur ve kibir gibi kötü hasletlere sahip olmayan bir tavır... ...yine gerçek izzetin özelliği olarak vurgulanır. Ama bu sünepe, teslimiyetçi, böyle hakkını bile savunamayacak, korkak, kendi nefsini aşağılara alan ve dolayısıyla... Her türlü zulme muhatap olabilecek bir miskinliği, mezelleti bir mümin kesinlikle kendisiyle bağdaştıramaz. Allah'ın aziz kıldığı, imanla izzetini artırdığı, değer verdiği bir yapısını özellikle kafirlerin karşısında üç kuruşluk dünya menfaati için ayaklar altına seremez. Kur'an-ı Kerim yine zalim sultanların, yöneticilerin, Aziz insanları zelil kılmak için bin bir dolap çevireceklerini Neml suresinde özellikle 34. ayette ifade eder. Zalim yöneticiler bir ülkeye girdiği zaman ister işgal gücü ister manevi işgal olan onları değişik şekillerde kandırıp başlarına geçen zalimler veya tağutlar oranın izzetli, izzetli olanlarını azizlerini zelil kılarlar. Bu ee, Süleyman Aleyhisselam zamanında e, meşhur e, kraliçe e, Sebe kraliçesi Belkıs'ın Belkıs ifadesi onun diliyle e, tasdiklenilerek söylenmiş bir ifadedir ve sadece o döneme ait değil bütün dönemlerdeki zalim ve tağutlara e, ait bir e, Yakın kapsam. Yakın tarihimizde Irak, bize Irak değil yani. Evet e, sadece maalesef e, Irak'ta olsa Müslümanların çektiği zillet e, belki e, onun dışındaki aziz olan izzetli müminler kısa zaman sonra mümin kardeşlerine destek olurlar. Geçici olarak o zilleti izzete çevirirler ama bir milyarın üzerindeki Müslümanların kendilerinin tartabilecekleri ne kadar izzet sahibi olduklarını e, ölçebilecekleri ...basit bir ölçüden... ...değerlendirmeden, tefekkür... ...ve kıyas anlayışından bile... ...uzak bir durumda yaşıyorlar. Vaizlerimiz ve hatiplerimiz çoğunlukla... ...yanlış söylüyorlar. Belki kibarlık olsun diye... ...ama gerçekten doğru değil. Aziz Müslümanlar... ...diye söze başlıyorlar. Gerçekten bu söz... ...maalesef. Kabul edelim ki doğru bir söz değil. Sözü düzeltmek için aziz olması gereken Müslümanlar denilmesi lazım. Müslüman elbette azizdir, aziz olmalıdır ama, hani o Müslüman? Kur'an'ına saldırılırken, peygamberine hakaretler yağdırılırken, kendisinin, anasının veya bacısının ya da karısının şerefi, izzeti, namusu olan başörtüsü, her türlü hakaretlere muhatap alınırken, Kur'an'ın ahkamına e, ciddiyet bile verilmezken, Efendim hep tavutların içerisinde ayrı bir seçmeler yapmak gibi bir tercihle baş başa kalınırken Allah'ın herhangi bir ayetini bile bununla hükmedilsin diyerek teklif etme hakkı bile verilmez ve bunu gayet doğal bir husus olarak değerlendirirlerken sözleri uzatmak mümkün, örnekleri çoğaltmak mümkün ama çoğaltırken fincancı katırları ürkütmek de mümkün. O yüzden Müminler maalesef bugün izzetten çok uzak e, mezellet ve meskenet içinde yaşıyorlar. Dünkü Irak ülkesini anlatma. Irak'ın kuzeyinde e, Türk askerlerinin de e, Amerikalılar tarafından nasıl e, başlarına çuval geçirildiğini değerlendiriver. Ha, sen onları zaten hep aziz, efendi, üstün, lider, önder kabul edersen. Onların elinde böyle maskaraya dönersin. Maymun insanı taklit ettiği için insanın gözünde maskaradır. Kimse maymuna şeref, izzet vermez. Ne kadar kendisini taklit ediyorsa o kadar alay konusudur, şaka konusudur. Tebessümle bakılır ama değeri de o kadar düşüktür. Siz bu özelliği Kur'an söylüyor. Yahudiler Allah'ın yasaklarına uymayıp, İzzeti başka yerlerde aradığı için Allah tarafından zillet, alçaklık damgası yemişlerdir. Kur'an böyle ifade eder. Bize Kur'an Yahudi tarihine öğretmek için anlatmaz bunları. Siz de onlar gibi Allah'ın vahyinde, Allah'ın hükümlerinde değil de kafirlerin yanında izzet arar, onlara özenmeye, benzemeye çalışırsanız, kurtuluşu Allah'ın hükümlerinde değil, Amerika ile işbirliğinde ya da Avrupa birliğine girmekte ararsanız, daha burnunuz pislikten kurtulması için helak üzerine helakları yaşamanız gerekecektir. Dolayısıyla e, efendilere ne kadar benzeniliyorsa onların gözünde o kadar uşak muamelesi göreceksiniz. E, zilleti dünyada bile en çirkin şekilde tadacaksınız. İzzet Allah'ın askerliğindedir. Allah'ın eri olmaktadır. Şeytanın emri e, ...emrinde veya onun eri... ...olmakta değildir. O yüzden hakiki izzet... ...dünyevi şan ve şöhrette... De ...değil, dünyevi... ...ekonomik vesaire... De, ...düzeltmekte de değil. Allah'a kul olmakta... E, ...esas... ...şerefe ait olan... E, ...Allah'a... ...yakın olmaktadır. Onun dışındaki e, aranan şeyler... ...hepsi... E, aldanmadan, hayalden ibarettir. Münafık tavırlarla Müslümanlara karşı kibirlenenleri Kur'an-ı Kerim kendilerinin izzetli olduğunu müminleri de zelil ve hakir kabul ettiklerini anlatır. Aslında bugün de pek farklı değildir. Nice münafık tavırlar ee, ...ben de Müslümanım işte babam da dedem de hacıydı, hocaydı diyenler İslam'a irtica diyebilmekteler. Müslümanları mürteci yani e, aziz olmayan, şerefli olmayan, gerici, fundamentalist, yobaz vesaire olarak değerlendirebilmekteler. Müslümanlar da yer yer bu e, sövgü dolu e, kanalları seyretmekte, bu sövgü dolu e, gazeteleri okumakta, dinlerine biraz daha sövdüğü için... E, Belki kısmen rahatsızlık oluyorlarsa bunu sineye çeken zelil olmaktan belki zevk alan hani e, gardiyanına aşık olan mahkum gibi celladına aşık olan e, idam mahkumu gibi e, kendisini zelil duruma düşüren e, şerefini iki paralık edenlerin yanında hala şeref arayan e, akılsız bir tavır söz konusudur. O yüzden izzet kelimesi. Kur'an'ın evet. e, işaret ettiği yerlerde değerlendirilmeli, e, gerçek izzetle sanal izzet arasında ciddi farklar olduğunu e, düşünmeliyiz. Kur'an-ı Kerim kafirlerin sanal bir izzeti e, kendileri için e, ölçü olarak düşündüklerini ifade eder. Bunun gurur ve kibir olarak, aldanma olarak, gurur zaten aldanma anlamındadır esas Arapçada. Yani kendi mezelletlerini izzet olarak ters bir aynada görmeleri şeklinde değerlendirir. Ama Kur'an ısrarla kafirlerin ve münafıkların çok zelil olduğunu, alçak olduğunu ifade eder. İşte sanal izzet belki dünyevi izzetlerdir. Az çalan kişiye karakolda veya mahkemede zelil muamelesi yapılır. Ama hortumlayan, bankaları soyan e, kişiler kitabına uydurduysa... olurlar. Kendi kitapları var ve ki, kendi kitaplarına uydurmak çok kolay. Dolayısıyla e, kitapsız duruma düşürdükleri topluma da kendi batıl kitaplarını e, ve onun ölçüsünü dayatabiliyorlar. Onlar e, bu kadar e, insanın malını e, çalarak. Ee, zelillerin en zelili olma vasfını Kur'an ile kazandıkları halde toplum onlara bey diyor, sayın diyor, beyefendi diyor. Ee, onların yanında izzet ve şeref e, arama durumuna gidebiliyorlar. Evet, dolayısıyla izzet sanal alanlarda görülmemeli, Kur'an'ın ölçüsü içerisinde aziz olan kişilerin Allah tarafından Aziz kılındığı şekilde değerlendirilmelidir. Yoksa Allah'ın sıfatlarında bir inkar veya bir şirk koşma gibi imani bir problem olur. Çünkü aziz kılan ancak Allah'tır. El-Muiz'dir Allah, El-Muzil'dir. Bakara suresinde Cenab-ı Hak bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Hemen ifade edeyim, ayetin mealini vereyim. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü malı parayı dilediğine verirsin dilediğinden de dilediğin zaman onu çeker alırsın dilediğini aziz kılar yüceltirsin dilediğini de zelil eder alçaltırsın hayır sadece senin elindedir muhakkak ki sen her şeye kadirsin dememizi emrediyor Allahü Teala Ali İmran suresi 26. ayette Bakara suresine de benzer e, ayet var Dolayısıyla biz izzeti e, kesinlikle gerçek adreste aramalıyız o da Peki Allah'a e, ibadettedir şöyle bir şey hemen soru akla gelir Aziz edip yücelten de zelit edip alçal, alçaltan da Allah olduğuna göre Allah'ın izzetiyle nasıl izzetlenmeliyiz evet. denebilir evet. Madem ki orada bu iş böyle evet. geçerli akçe bu bu konuda Dinleyicilerimizi bilgilendirelim inşallah. Evet. Öncelikle Allah kimleri nasıl aziz etmiş kısaca bir iki cümleyle hatırlatmış olalım. Araplar cahiliye dönemi yaşıyorlar. Şerefi putları yüceltmekte, onların önüne hediyeler, ikramlar sunmakta. Onların önünde saygı duruşlarında, kendilerini küçültecek, putlarını yüceltecek davranışlarda arıyorlar. Böyle aradıkları müddetçe dünyada da zelil bir hayat yaşıyorlar. Bir devlet kuramamışlar, adı belli olan bir dinleri yok. Birbirlerine saldırarak geçinen, kabile halinde yaşayan, e, bugünkü tabirle baldırı çıplak Araplar. Bir kültürleri yok, medeniyetleri yok. Dünyaya kazandırdıkları bir artı değerleri yok. Diri, diri çocuklarını toprağa göme gömebiliyorlar. Ee, ve buna benzeyen şerefi çok içki içmekte, çok adam öldürmekte, kendi kızlarını bile e, toprağa gömmekte arıyorlar. Sonra Kur'an geliyor. Allah Resulü onlara mesajı veriyor. Onlardan izzete karşı direnenler çıkıyor. Sonra... Allah'ın aziz kıldığı, neyle aziz kıldı? Diniyle aziz kıldı. Peygamberiyle aziz kıldığı. Bu ölçüye sahip olanları mümin olmakla aziz kıldığı durumda dünyanın efendisi oluyorlar. Toprak olarak, coğrafya olarak 30 sene içerisinde üç kıtaya hakim olacak bir pozisyona geliyorlar. Daha kendi ülkelerinde bile devlet kuramayan baldırı çıplak Araplar 30 sene içerisinde dünyanın birinci süper devleti oluyorlar. Coğrafya yönüyle çok önemli olmayabilir. Bugün Amerika'nın da şu kadar toprağı var. Çin'in de bu kadar e, alanı var. Rusya'nın şu kadar ülkesi var. Ya da bugün e, ciğeri beş para etmez nice zelil olan kimselerin toprak ağalığı olabilir. Şu kadar arsası bu kadar binası olabilir. Bunlar çok önemli değil. Zaten mülk Allah'ın elinde. İstediğine verir, istediğine, istediğinden de alır. Bundan öte dünyaya izzeti tanıttılar. Onuru, şerefi gösterdiler. İnsana saygıyı, sevgiyi, adaleti, yardımı kendi e, insanının dışında bile kişilere uzattılar. Yeryüzünde mazlum varsa onların imdadına koşmaya çalıştılar. İnsanlık şeref ve haysiyetini en güzel şekilde e, ...sahip olması gerekenlere adil ölçülerle dağıttılar. Ne zaman bu ilkelerden uzaklaştılar? Başka beşeri, cahili ilkelere boyun eğdiler. Allah'ın hükmünü bıraktılar. Kendi kafalarından hükümler çıkarttılar. Allah'ın dinini bıraktılar. Allah'ın düşmanlarına benzemeye çalıştılar. Burunları sürtüldü, hala da sürtülüyor. O yüzden izzeti nerede aramak ve Allah'ın izzet verdiği durumları değerlendirmek için tarihi kısaca bir gözümüzün önünden vermek mümkündür. İşte bu ölçüler içerisinde acaba bizim fiili durumumuz izzet konusuyla ilgili nedir? Evet Bizlere dayatılan zelil ve sefil bir hayatın izahını nasıl yapacağız? Kur'an talebesi olmuş olsaydık, Gerçekten bu tür zilletlere muhatap olur muyduk? Ekonomi yönüyle, ahlak yönüyle, sahtekarlık yönüyle, yönetim yönüyle, insanın kendisine, kendi kendi ülkesine e, zulmetme yönüyle, her türlü mezelleti tadan, Kur'an kursları kimler tarafından, nasıl kapatıldıysa onu sineye çeken, imam hatiplerinin, her türlü kanuni gerekçeler bile örtbas edilerek üniversite imtihanına girerken çok gerilere bırakılmasından tutun da önünün ve arkasının kesilip de kendi kendine kapatılmasına, muhatap tutulmasına kadar camilerimizin tümüyle Allah'a, Allah'ın dinine açık bir alan ne kadar oluşturulabiliyor noktasına kadar. Bugün izzet konusunda ne durumdayız? Bu sorunun cevabı aynı zamanda Kur'an'la, Allah'la irtibatımız, dinle irtibatımız ne kadar sorusuyla da ilgili. Evet camilerde bile yakamızı bırakmayan bir meskenet, mihraba bile sirayet eden bir zillet, uydu aracılığıyla cemaati bile uyutmaya çalışan teknolojik teknikler, Aile boyu tutkunu olduğumuz, arsız bir misafir olarak girip de çıkmayan televizyon ekranları. Dinimize sövdüğü kadar izlenilen, reyting toplayan edepsiz kanallar. Evet, yuvamıza kadar sıçrayan çirkefler. İmanımızı bile götüren, götürmeye her adım biraz daha mesafe kat eden, davranışlar. Evet bütün bunlar bizim zilletimizi, izzetimizi değerlendirmek açısından gözümüzü açmalı. Kapitalizm sürüklediği maddenin, malın insana hakim olduğu, para için insanın kendi şerefini de, ahiretteki konumunu da ayaklar altına alan konumlar. Evet, bir de Filistin'deki bir intifada çocuğu söz gelimi. Türkiye'deki sıradan bir vatandaştan çok daha fakir. Teknolojik imkanlara hemen hiç sahip değil. Ama düşmanlığı tanıyor, izzetin Allah'ta olduğunu, işgalci güçlere şirin gözükmekte olmadığını biliyor, taşından başka atacağı bir silah olmadığı halde. Genellikle Müslümanların izzetini, onurunu koruyor. Ve o gençlerde olmasa tevhidin bayrağı olarak dalgalandırabileceğimiz, kafirlere, İslam düşmanlarına karşı örnek gösterebileceğimiz izzetli tavırlara yakınlarımızda ve kendi çevremizde kolay kolay adres bulamıyoruz. Evet. Evet o zaman tevhidimiz. Orada noktaladınız. Biz de sorumuzu şöyle soralım. Günümüz insanı izzet ve şerefi yanlış yerlerde arıyor. Bu konuda bu anlattıklarınıza göre ve bizim de siz anlatırken gözümüzün önüne getirdiğimiz durumlar gerçekten e, durum farklı. Evet. İşte artık bir zamanlar Allah'ın rızasını kazanmak için bir hayli çaba sarf eden, Malıyla, canıyla, her şeyle sarf eden insanlar zenginleştikçe yavaş yavaş kapılarına bir Müslüman'ın geldiğinde rahatsızlıklar duyduklarını yüz ifadelerinden acaba bizden bir şey mi isteyecek? Hele çanta elinde iki tane hacı baba yan cami, kapıdan içeri girmişse gene camiye veya bir kursa veya bir okula veya bir başka bir hayır kurumuna yardım isteyecek diye ...böyle adeta insan ifade ediyor yüzünde... ...okuyorsunuz bu tür şeyleri... Ee, ...bu izzet arama yerlerinin adresi değişti herhalde... ...derelerde evet. arıyorlar... Evet. Ee, ...önce verdiğiniz örnekteki bir ifadeyi... E, ...kısaca yorumlayayım... ...sonra sorunuza geçmiş olayım müsaadenizle... Ee, ...hani elinde çanta olan... ...ya da iki tane hacı baba... E, ...bir yere girdiyse sakallı e, bir vatandaş e, tanımadığı bir e, esnafa selam verdiyse e, hemen dilenmeye, istemeye geldikleri intibaiyle onlara karşı tavır alan, e, dolayısıyla onları zelil kabul eden insanlarımız kendilerini aziz Allah yolunda e, kişinin hayra Davetine vesile eden, olan evet çağıran kişilere karşı da zelil olduğu ...damgasını veren bir tavır. Bunu eleştirdiğimiz kadar Müslüman olarak bizi bu zelil duruma düşürenleri veya düştüğümüz bu zilleti de değerlendirmeliyiz. Peygamber tabirca ise eline çanta alıp zalimlerden takvası olmayan, imanı olmayan veya ne olduğu belli olmayan kişilerden yardım istemeye gider mi? Gitti miydi? Kur'an'a soruyoruz. İslam tarihine soruyoruz. Kur'an'a soruyoruz. Estağfirullah. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى <الْعَالَمِين> Ayetini görüyoruz. Bunu hemen bütün peygamberler dillerinde e, ifadelendirdikleri, hayatlarında yaşayarak e, gösterdikleri bir durum. Yani ben, ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrim ve ücretim ancak alemlerin Rabb'i olan Allah'a aittir diyen, onlara sadece vermek için giden, vermek, vermek, vermekle uğraşan peygamber, aziz onun mirasçıları ve maalesef günümüzdeki makbuz ile her cuma camilerden yardım isteyen, eh denilebilir mi bilmiyorum ama, cemaatten, misafirlerden, ki onların çoğu Cuma'da misafir olarak geliyor, esas cami cemaati değil, onlara aslında kitap vermek, Cuma cemaatine hediyeler, ikramlarda bulunmak, aziz olan, aziz olması gereken, esas cami cemaatine veya imamlara yakışırken, hemen her hutbede, her vaazda, misafir olarak gelen, dini konularda çok, Eksikleri olan insanı aziz duruma yükseltip kendisini zelil duruma düşürecek dilenmeler, istemeler, yardım teklifleri hemen her hafta. Böyle cuma misafiri olarak camiye gelen insanlar dilenci konumuna düşürdüğü, gördüğü imama ne kadar hürmet eder, ne kadar saygın kabul eder, ne kadar onun verdiklerini almaya çalışır. Bu yapıyı da eleştirmeliyiz. Ne pahasına olursa olsun hele bizi zelil durumda görebilecek insanların ayağına yardım istemek için gitmemeliyiz. Davayı zelil duruma düşürmemeliyiz. Bu e, hususa böyle parmak bastıktan sonra izzetin nerelerde arandığı yanlış adresler konusunda e, değerlendirmede bulunmaya çalışayım. Toplum maalesef ölçüsünü İslam'dan almadığı için bireyler Müslüman olabilir ama cahiliye toplumu olarak ee, ister yönetim ister tatbik edilen ahkam ister e, toplumun da kabul ettiği bir anlayış yönüyle genel kültür anlayışı evet cahiliye e, toplumu diyebileceğimiz durumda o yüzden bu toplumun nas gibi kabul ettiği kapitalizmin e, materyalizmin izzet için tanıttığı yanlış adresleri bin defa doğru gibi gidiyor. Her ne kadar o yanlış olduğunu kabul etse, burnu sürtülse bile bin birinci de tekrar ediyor. Yanlış adreslerden birkaç tanesini söyleyeyim. Ye kürküm ye. Kürkün yoksa yiyemezsin. Parayı veren düdüğü çalar. Paran yoksa düdük çalmaya hakkın yok. Senin düdüğünü paralılar çalacaktır ya da seni düdük yerine koyacaklardır. Paran kadar konuş. Paran yoksa öyle konuşmaya da hakkın yok. Bunu bu gibi deyimleri çoğaltmak mümkün. Bunlar hep izzetin yanlış adresleriyle alakalı e, halka da kabul edir, ettirilmiş e, cahiliye naslarından ibarettir. Evet, cahiliye insanı için motor önemli değildir. Önemli olan kaportadır, süstür, ciladır, vitrindir. Çünkü o aklıyla değil, gözüyle düşünür. Ve gölle değil, göze hitap eder. Aslında insan cesediyle, maddesiyle veya sahip olduğunu zannettiği imkanlarla değil, ruhuyla aziz olur. Yani ye ye hesabından siz dıştan Kaportanızı ne kadar süslü gösterirseniz gösterin, izzet ruhla olacaktır. Motorda arıza varsa, e, arabanın cilası, süsü hiçbir anlam kazanmayacaktır. İzzet, manevi bir özellik olduğu için, insanın manevi özellikleriyle, ona kavuşabileceği ısrarla değerlendirilmeli. Öyleyse ruhu, ibadet ve taatle, yani manevi yönüyle tatmin edip beslemekle şeref kazanılır, izzet kazanılır. İzzet, değer, şeref demektir. Dolayısıyla değer veya değerli deyince buna bir değer veren kim gibi bir soru ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla değerlendiren olmayınca değerli kimseyi de, ne yönüyle değerli olduğunu anlayamayacağız. İşte insana izzet verecek, değer verecek zatın önce kendisinin tümüyle bu izzete, değere sahip olması gerekir. Bu da Allah'tan başkası değildir. Mutlak olarak her türlü şeref, izzet, galibiyet, yücelik sadece ve sadece Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim tam 91 yerde Allah'ın aziz olduğunu İzzet sahibi olduğunu ifade eder ve izzet verecek, değer verecek olanın da sadece kendisi olduğunu belirtir. Onun dışında kimse, kimseye değer veremez, değerlendiremez, izzet ve şeref e, damgası vuramaz. Muiz olan, aziz verecek, aziz kılacak olan sadece odur. O yüzden izzet Allah'ın katında aranmalıdır, başka adreslerde değil. Allah'ın övmesi, yermesi çok önemlidir. Başkalarının övmesi, yermesi, zelil zannetmesi müminler açısından özellikle hiçbir öneme sahip değildir. O yüzden Kur'an-ı Kerim gerçek müminlerin özelliğini anlatırken "Onlar kınayıcıların kınamalarından korkmazlar." der. Evet. İnsanların çoğuna uymak onların Şerflendir muhatap olmak Enam suresi 113 ayeti ayete göre kişinin sapıtmasına sebep olur. Çoğunluk insanları da kendisine uyanları da saptırır. Herkesi memnun etmeye kalkan kişi, Nasrettin hocayla oğlunun eşeye binme fıkrasındaki gibi eşeğiyi sırtlamak zorunda kalır. Bilirsiniz ama kısaca söyleyi vereyim. Nasrettin Hoca oğluyla beraber, Köyünden kasabaya gidecektir. Bir kara kaçanları vardır, çıkarırlar, efendim uzan, uzun kulaklı o siyah hayvancağıza, ikisi birden binerler, kasabanın yolunu tutarlar. Tabi giderlerken yolda grup grup farklı farklı insanlara rastlarlar. Rastladıkları adamların bir tanesi bazıları der ki, yahu şu sıcakta şu zayıf hayvana acımıyor musunuz? İki kişi kocaman adam. E, küçücük bir merkebin üzerine binmişsiniz. E, şu hayvanın eziyet çekmesine bakın. Hiç mi insaf yok sizde der. Nasrettin Hoca eh haklı görür. Onların yanında izzetli, şerefli olmak için. E, çözümü oğlunu indirmekte bulur. Oğlu yaya gider. Hoca da baba olarak eşeğe binmiş devam ederler yol, yola. İleride... Bir gruba daha rastlarlar. Onlar da derler ki ya şu adama bak. Kocaman adam eşeğe binmiş. Efendim küçücük çocuğu şu sıcakta yaya gidiyor. Hiç mi utanma arlanma yok? Hiç mi insaf yok? Çocuğuna acımaz bu adam derler. Eh onların sözü de e, haklı gelir. Onların yanında şeref olmak ister hoca. E, tersini yapar bu sefer. Kendisi iner. Oğlunu bindirir eşe. Gelirli bir yolculuk esnasında yine bir grup adam derler ki şu zamane ahir zaman herhalde zamane çocuğuna bak kendisi eşeğe binmiş yaşlı başlı babasını yaya yürütüyor. Eh, onların da haklı olduğunu düşünür onların da kınamasından çekindiği için e, hoca bu sefer yapılacak başka fazla şey kalmamıştır ikisi de eşekten inerler yaya yürürler eşek de gider. İkisi beraber bindiler olmadı, ayrı ayrı bindiler yine olmadı. İnerler eşekten ve eşek gider yanlarında yedinde kendileri de yaya yürürler. Bir grup insan tabii yine hemen sataşacaktır. Ya şu akılsızlara bak, yanlarında eşek var, onun üzerine binmiyorlar, yaya gidiyorlar. Nasrettin Hoca'nın yapacak bir şey kalmamıştır. Bu söz de makul gelir, insanların değerlendirmesi önemlidir onun içinde. Bu sefer yapılacak en son çözüm olarak eşeği sırtına alır. Başka insanlar ne derse desin en son alternatif bu. Hepsi bunların haklıydı ve bu insanların kramasından kurtulayım diye eşeği sırtlar. Artık onu tabii diğer insanlar ne kadar hoş görebileceklerdir. İşte biz de izzeti onuru Allah'ın yanında aramazsak insanların kramasına çok fazla önem verirsek her akıl verenin aklına uymaya kalkarsak eşeği sırtlarız. O yüzden halkın eleştirisinden fazlaca etkilenmemek, Allah'ın nazarında yerimizin ne olduğuna bakmak zorundayız. Allah'a kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilen kişi, onun kahrının bile izzet olduğunu, zillet olmadığını idrak eder. O sevdiklerini gök ehline, meleklere sevdirir, meleklere de emreder, ben filan kulumu aziz kılmak istiyorum, onu sevdirmek istiyorum, siz onu sevdiğiniz gibi gidin diğer müminlerin kalbine de ona karşı sevgi yerleştirin der. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 96. ayetinde e, ifade edilen e, bu durum, hadis-i şerifte de Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bu şekilde ifade edilir. Allah bir kula buğz etti mi? Cebrail'e seslenir. Ben falancaya buz ediyorum. E, sema ehli buğz etsin. E, yüzündeki insanlar da buğz der. Yine sevdiği kimseyi de e, tersini ifade eder. Evet. Dolayısıyla Allah sevgisinden mahrum insanların kişiye değer vermesi kişinin zilletini artırabilir. Gerçek izzeti onlar bilemediği için kesinlikle e, söyleyecekleri adres yanlıştır. Buna rağmen... İnsanların töhmet altında kalmaması, toplumun değer yargıları Kur'an'la tümüyle çelişmiyorsa, onların yanında da şerefli, haysiyetli, onurlu olması, töhmet altında bulunacak yerlerden, davranışlardan ve sözlerden sakınması gerekir. İnsanların gereksiz yere suçlamasına, ithamına sebep olmak, insanların yanında izzeti ayaklar altına almak da e, güzel değildir dinimizde. Bu konuyla ilgili Kur'an'dan bir örneği, şöyle verebiliriz. Hadi, Hazreti Yusuf bilindiği gibi e, şerefini, haysiyetini koruyup günaha girmediği zaman mümkün ki kendisinden e, haram şeyler isteyen e, karşısındaki ahlaksız insanlar onu zelil kılmak için hapishaneye attılar. Ama e, Allah için hapise girmek, şeref, izzet için hapishaneye girmek haram işlemekten çok daha izzetli bir davranıştır. Fakat fa, toplum ...farklayabilir. Hapise girenler... ...suçlu. Zannedilebilir... ...cahiliye toplumlarında. Ee, i̇şte rüya... ...tabirini tabir etmek için... ...çağrıldığı zaman... ...o yedi sene kıtlık olacak... E, ...yedi sene bereketli zamanlar olacak... E, ...diğer... ...Aziz'in gördüğü rüyayı tabir etmek için... ...çağrıldığı zaman Yusuf Aleyhisselam... ...hemen... E, ...özgürlüğe doğru koşmaz. Der ki... ...kendisine çağrı yapanlara... ...gidin... ...o... Züleyha'nın evinde parmaklarını doğrayan kadınlar niye parmaklarını kesmişti onu bir araştırın der. Yani kamuoyu önünde aklanmak ister, yeniden yargılanmak ister. O kadınlar niye ellerini kesmişti ve o kadınlar niye ellerini kestikleri tekrar azizce değerlendirilir. Yoksa Yusuf gelmiyor, rüya tabir edilemeyecek Yusuf aleyhisselamın o kadınların şahitliğiyle, iffetli olduğu, namuslu olduğu, Allah'tan korktuğu için, zina işlemediği için, hapse suçsuz yere girdiği toplumca belirtilir, anlaşılır. Ve Yusuf Aleyhisselam, nasıl olsa Allah benim, benim günahkar olmadığımı biliyor, toplum ne yaparsa yapsın, beni suçlu kabul ederse etsin demez. Çünkü toplumun suçlu kabul ettiği, el emin olarak göremediği bir insanın, Peygamber olması ya da ilahi mesajları topluma verebilmesi mümkün değildir. İşte bu bilinçten dolayı bunu tersine çeviren e, düzen ve cahili anlayış hocaları yiyici gittiği yoldan gidilmeyecek. 300 milyona e, talim ettiği için e, aziz kabul edilen davranışları sergileyemeyecek. ...konumda tuttular ve her hafta kendi ağzından hangi gerekçeyle olursa olsun cemaatinden dilenecek bir pozisyon oluşturdular. Dolayısıyla e, toplumun izzet anlayışı ile de birleşince bu tavırlar e, hem hocanın temsil ettiği dava hem de hocalar izzetten uzak bir konumda faydasız... Sadece bir fantezi kabulünden, işte cenaze işleriyle uğraşan, namaz kıldırma memurluğuyla e, vakit geçiren, e, etkin olmayan, yani aziz insanların değerlendirildiği gibi değerlendirilmeyen, söz gelimi insanlara göre hakimler, kaymakamlar, milletvekilleri, falan e, dairede müdür veya işte bürokrat kesim mi daha azizdir imamlar mı? Bunun testini şöyle yapın. İlkokul çocuklarına sorun. Ne olmak istiyorsunuz diye? Müslümanlar hatta kendi çocuklarınıza sorun. Komşularınızın çocuklarına sorun. Doktor olmak olmak isteyenler çıkacak. E, hakim olmak, polis olmak isteyenler çıkacak. Avukat, mühendis olmak isteyenler çıkacak. Ama içlerinden büyük söylemeyeyim bir tane imam olacağım. İslam askeri olacağım. İnsanlara Allah'ın Kur'an'ın yolunu anlatmaya çalışacağım diyen kişi çıkmayacak. Neden dolayı? O çocuğun bile nazarında onun hiçbir ağırlığı yoktur da o yüzden onu tercih etmiyordur. İzzet öncelikle imandadır. Sonra ilimde, sonra haramları terk etmekte, başkalarının mallarında gözün olmamasında onlara karşı istina etmekte ve ibadetlerdedir. İnfakta izzet vardır az önce anlattığım gibi. Örnek olarak arıyla karıncayı verebiliriz. Arı ürettiğini insanlara infak yaptığından dolayı, infak ettiğinden dolayı başlar üstünde gezer. İnsanlar arıya da hizmet eder. Onun manlarını vesairesini hazırlarlar. Yiyecek verirler. Ama dencillikte, mal yığmada, cimrilikte zillet olduğu için karıncalar arılar kadar çalışkan olduğu ama sadece kendilerini düşündükleri ve devamlı depo ettikleri için e, biriktirdikleri için zillet içindedirler. İnsanların ayakları altında ezilmeye mahkum durlar ve hiçbir insan e, karıncalara yardım etmez. Hatta evine karınca geldi geldiyse onu e, onları çokça karınca'yı öldürmeye çalışır. Ama izzet ve zillet Allah'ın katındadır. O dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil eder. Bir de bakarsınız ki birkaç karınca ölmüş bir arıyı kimi bacaklarından, kimi kanatlarından, kimi kafasından tutmuş arı cesedini yuvalarına taşıyor. O zaman aziz ve zelil yer değiştirmiş oluyor. Çalışan, başı dik duran karınca olduğu için, hayatta olan o olduğu için ötekisi bir zamanlar azizdi ama... Kendisine ruh veren, can veren, manevi özellik kaybolduğu için insanlar da aynı. Manevi özellikleri kaybettiği için bir leş durumuna düşecektir. Artık izzetten tümüyle mahrum olacaktır. İnsanların iç insanlar için de Allah yolunda önce çalışmak, sonra şerefli, izzetli, onurlu olarak helal rızık talebinde bulunmak şerefe daha yakın, izzete daha yakın tavırdır. Ama ölü gibi yatan, uyuyan, miskin miskin oturan insan, izzetten uzak bir kişidir. Aziz kelimesi e, toplumda daha çok ezan okununca, ezan okunmaya başlanınca söylenir. Aziz Allah der insanlar, Allahu Ekber seslerini duyduklarında. Bu konuda bir çağrışım yapıyor bana. E, niye Müslüman halk hala ezan okununca aziz Allah diyorlar? Şuurlusu, ...şuursuz dillerinden bu söz dökülüyor. Çünkü farkında olmasalar da kendi ecdadı belki bilinçli olarak onlara şu mesajı vermişti. Allah'ın ismi anıldı, ona ibadet için çağrıya icabet edilmesi lazım. İzzet bu çağrıya icabet etmektedir. Dolayısıyla izzetin Allah'ta ve namazda olduğunu hatırlama ve hatırlatma biçiminden... Aziz Allah der insanlar. Allah azizse, Allah'ı davet edilen namaz aziz olmak ise, oraya gitmeyen aziz olamaz, izzet sahibi olamaz anlayışıdır bu. İşte secde, secde bedenin zilleti de olsa, ruhun en büyük izzeti, aziz Allah ifadesinden de anlaşılacağı şekilde e, ortaya çıkar. İnsanın şerefli başı yere değinirken, Allah adına yapınca bunu, Allah'a karşı yapılınca ruh miraca kadar yükselir. Secde etmeyen zelildir. Çünkü o Allah'a secde etmeyi gururuna yediremezken kesinlikle değersiz şeref ve izzete, mahru, izzete e, sahip olmayanlara boyun eğiyordur. Allah'ın önünde boyun eğmeyenler mutlaka zelil bir put edineceklerdir kendilerine üç kuruş para için kimlere kul ve köle olmuyorlar, kimlere hizmet etmiyorlardır. E, siz burnundan tüy aldırmak istemeyen, sahte yerlerde izzet arayan, e, ibadet etmeyen kişilere bir bakı verin. Evet, kafirlere aziz müminlerin korkusu Allah tarafından salınır. O yüzden dedir, kafirlerin müminlerin nasıl aziz olduğunu açıklıkları. ...muazzam bir savaştır... ...diğer savaşlarda olduğu gibi... ...Allah bu, bu, bu savaşı kastederek... ...siz daha önce zelil durumdayken... ...Allah nasıl izzet verdi... ...kafirlere karşı nasıl galip geldiniz... ...Bedir'de diye... ...ifade eder... ...Allah eri azizdir o yüzden... ...kafirin emrinde olan... ...küfür askeri ise... ...küfrün memuru ise... ...gerçekten zelildir... ...burnu her zaman sürtülür... E zelil olanların hizmetinde bulunur evet izzetten uzak bir milyara aşkın Müslüman Siyonist İsrail'in ve onun sömürgesi olan Amerika'nın e, hiçbir korkutucu ve onlar nazarında bir köle pozisyonunda olan e, bir durum arz ederken atacağı taştan başka hiçbir gücü olmayan yeni terle, bıyığı yeni terleyen bir genç delikanlı kafirlerin korktuğu insanların başında geliyor Onların uykusunu o gençler kaçırıyor. Dolayısıyla izzet, korku salmak, kafirlerden üstün olmak, Allah'a yakın olmak da cihat ruhundadır. Evet, İzzeti kafirlere karşı aramadıkları için Müslümanlar, Müslüman geçinenler maalesef dünyada da zelil oluyorlar. Evet, süremiz geçiyor. Ben beş dakika içinde sözümü tamamlamaya çalışayım o zaman. Müslümanların çoğunun yaşantısı izzetten çok uzak. Dolayısıyla bir milyardan fazla olduğu iddia edilen dünya Müslümanlarının beş milyon civarındaki Yahudiler önünde galip gelemeyişi. Müslümanların nasıl bir zelil durumda olduğunu, ülkelerinin yapısını, ekonomilerinin durumlarını, Kur'an'la bağlarının e, özelliklerini... ...birey sosyal ve yönetim açısından... ...değerlendirmelerini gerektiriyor. Evet. Kafirlerin ekonomik yönüyle... ...yardımlarına muhtaç olan... ...onların insaflarını bekleyen... ...Müslümanların tavırları... ...siyasi yönden kırk küsür ...devlete bölünmüş... ...yamalı bohça durumundaki... E, ...tavırları... ...bunların hemen tümünün... ...kafirlerin piyonları tarafından yönetilmesi... ...Müslümanların... ...aziz olmadıklarını gösteriyor. Her türlü fesadın, kapkaçın, hilenin, hırsızlığın, yalancılık ve dolancılığın... ...belki bazı batılı ülkelerden bile daha fazla Müslümanların yaşadığı, söz gelimi kendimizin de yaşadığı ülkelerde ülkelerde çokça olması... ...bizim izzet ve zillet konusundaki Kur'an'la mesafemizi tekrar değerlendirmemizi gerektiriyor. Bütün bunlar Müslümanların izzet ve şeref sahibi aziz olmadıklarını gösteriyor. Kur'an'ın izzeti Müslümanların hakkı olarak göstermesi elbette tümüyle doğrudur. Ama doğru olmayan Müslümanların yaşayışıdır. Müslümanların ispat edemediği Müslümanlık iddiasıdır. Bireysel, sosyal ve siyasal yönden İslam'dan uzak yaşayan kimselerin izzete de layık olamayacakları bir vakıa. Evet, sadece Allah'a boyun eğip mutlak olarak sadece O'na itaat etmesi gereken Müslümanlar, izzeti Allah düşmanlarının yanında aradıklarının cezasını dünyevi avans olarak zillet içinde bir hayatla çekiyorlar. Korkulur ki ahirette de bu zillet devam edebilir. Kafirlerin lütuflarını dilenen, onların kurumlarında sadece şekilsel olarak kıyafetlerine müsaade edilmesini talep eden, başka bir talepleri olmayan, İnsani ve İslami haklarını almak için İslami tavırlarını hele cihatla ilgili görevlerini kuşanmayan Müslümanların ise hak taşıyacaklarını, layık olacaklarını herhalde değerlendirmek mümkün değil. Allah'ın küçülttüklerini gözlerinde büyüten, dünyayı ahirete tercih eden kimselerin alçaltıcı zilletini tadan, insanların da Aziz olmaya hakları yoktur. Tağuti şahsiyet ve makamları önemseyip, Benimseyen, Dolayısıyla Allah nazarında zelil olan kimseleri, Aziz ve şerefli kabul eden insanlar, Onların boyunlarına taktıkları zillet tasmalarını, Nasıl çıkaracaklar? Biraz zor. Kurtuluşu İslam'da arayacaklarına, Batı'da arayanlar, Kafirlerin ölçülerini İslami esaslara tercih edenler, Her iki dünyada da, Aziz olamazlar. Müslümanların arasında da ciddi manada izzet ve zillet konusunda Kur'an'a ters uygulamalar vardır. Söz gelimi, diplomalı bir mümini diplomasız bir mümine tercih eder Müslümanlarımızın çoğu. İslami olmayan bir kurumda Allah'ın indirdiklerinin dışında hükmedenlere bir makam, mevki, gözlerinde bir değer, sözlerinde bir değer, meclislerinde ayrı bir değer verirler. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalim insanları, şerefli sananları Allah insanların nazarında da alçaltır, küçültür. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde izzetin Allah'ın nazarında olduğu küfürde olmadığını belirten bir ifadeyle münafıklara ve her türlü kafir ve müşriklere efendim demeyin der. Onları efendi kabul etmek zillettir çünkü. Onlara sayın demek, saygı değer kabul etmek, hoşgörü adına Allah'ın hor gördüklerini hoş görmek, zillete talip olmak demektir. Üstünlüğün Kur'ani ölçüsü olarak takvada, ilimde ve cihatta olduğunu bilmek istemeyenler, dış görünüşte, parada, maddede, hatta kafirlerde ve küfürde izzet almaya kalkarlar. İşte bu arayışlarının cezası, Yücelttikleri bu değersiz şeylerin altında kalmak olarak kendileri dünyada zelil bir şekilde yaşayarak verilmiş olur. En büyük zararı kendilerine verirken bu izzeti yanlış yerde arayanlar, aynı zamanda davalarını da temsil ettikleri, mensup olduklarını iddia ettikleri dini de küçük duruma düşürdüklerinin veballerini taşıyacaklardır. Son söz olarak ifade edeyim ki izzet, ne zenginlikte, ne şanda şöhrette, ne makam ve mevkide, ne diplomada, ne zalim ve tağutların yanındadır. İzzet ve şeref sadece Allah katında, İslam safındadır. İzzetin sadece Allah katında olduğunu bilip, bu dünyada aziz yaşayanlar, ahirette de aziz olacak, şeref sahibine verilecek ödüle layık olacaklardır. Evet, ne mutlu. Alçak dünya için alçalmayanlara, aziz olan Allah'ın aziz diniyle izzet bulanlara. Hepinizin aziz olması için gereken tüm görevlerinizi kuşanıp Allah nazarında ve Allah'ın sevdikleri nazarında aziz olmanız dua ve dileğiyle hayırlarla kalın, güzelliklerle olun sayın dinleyiciler.